Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selam ala malla nebiyye ba'de. Kardeşlerim devam ediyor İmam Busiri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Fe'in neli zimmeten minhu bi tesmiyeti Muhammeda ve huve ovfel halki bizzimmi. فَإِنَّ لِي ذِمَّةً muhakkak ki benim Resulullah aleyhisselama bir emanım var, bir güvencem var Efendimiz aleyhisselamdan bir emanım var ondan bana gelen bir güvence var bir tesmiyeti Muhammeden adımın Muhammed olarak isimlendirilmesinden dolayı bana büyüklerim doğduğum zaman Muhammed dediler bu adı verdiler Evet hatam var, evet yanlışım var ama adım Muhammed. Evet hatamız var, yanlışımız var ama biz bütün varlığımız, bütün mevcudiyetimizle Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın davasına, onun nizamına ittiba ettik. En büyük şeref ona teslim olmadadır diyoruz. وَهُوَ اَوْفَ الْخَلْقِ بِذِّمَمِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emanlara, sözlere, zimmetlere insanlar içerisinde, mahlukat içerisinde en fazla vefa gösteren madem adımız Muhammed ya da adımız bir Müslüman adı kalbimizde iman var o zaman mahşer günü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona olan imanımızdan dolayı mahşer günü herkes kendi derdine düşünce yevme yefirrul mer'u min ahi ve ummihi ve abi, kardeşinden annesinden babasından firar ettiği eşinden uzaklaştığı herkesin kendi derdine düştüğü an Çocuk babasına diyecek ki ben senin baban değil miyim? O amellerinden bana biraz verir misin? Ben sen iyi bir evde otur diye bankadan kredi almıştım yavrum. Neden sen amellerinden bir parça babana vermiyorsun deyince baba diyecek senin korktuğundan ben de korkuyorum. İşte o zaman Allah'ın inayetiyle Rabbimin müsaadesiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şefaat edecek. İmam Buzili diyor ki, Evet ya Resulallah, günahım var, hatam var, yanlışım var. Biz de diyoruz ki, hatalarımız, yanlışlarımız var. Rabbimizin huzuruna varmaya yüzümüz yok. Bu kadar yanlışlar olurken, emri bil maruf ödevini biz, Müminler, Müslümanlar olarak yerine getiremedik ama ya sen Allah, sen Allah'ın nebisi ve ma ersenneke illa rahmet lil alamin bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın son peygamberi senin şefaatine Allah'ın müsaadesiyle talibiz ya Resulullah. İmam buisi de onu söylüyor. Ona talip olacak Müminler Müslümanlar devam ediyor. İllem yekun fi maadi akhzan bi fadlan ve illa fakul ya zallatal qadami illem yekun fi maadi ruhların dirilişle tekrar bedenlere kavuştuğu o an illem yekun fi maadi yani dirilişin başladığı o an dönüş başladı. Allah'a dönüyor herkes, bütün ruhlar bedenleriyle buluştular Ahiden biyedi ruhlar bedenlerle buluştu insanlar kabirlerinden kalktı mahşere gidiyor o an elimden tutmazsan ya Resulallah ben elinden tutulmaya layık ümmet kadrondan bir Müslüman değilim ama lütfen ve keremen ellerimden tutmazsan ya Resulallah ve illen er o murakabe ile bir lütuf olarak bir senden bir ahd olarak eman olarak elimden tutmazsan ya Resulallah fakul ya zallat el kadmi inin cevabı kardeşlerim fa cevap o zaman İmam Buğseri kendini muhatap kabul ediyor, kendine söylüyor De ki: Ya Zellet Kademi, ey ayağın kayması, Uhduri fahda awanuk, gel işte senin vaktindir, perişanlık gel senin vaktindir. Eğer o an ellerinden tutmazsan, ya Rasulallah, halim perişandır. Ben Rabbimin huzuruna ak alınla varmaya müsait Allah'ın bir kulu değilim. Günaha dalan, günaha batan bir kul olarak tam namazlarını kılamayan oruçlarını hakkıyla tutamayan bir kul olarak senin şefaatine talibim Ya Resûlallah illem yekun fî maâdî âkiden biyedi Kardeşlerim şefaat alakalı çok konuştuk. Tabi burada İlla ile alakalı şöyle söyleyeyim. Ve illen diye okuyabiliriz. Tıpkı ayet-i kerimede Cenab-ı Hak La yerkubune fi mu'minin illevvelâ zimmeh Yani Tevbe suresinin 10. ayetinde La yerkubune fi mu'minin illevvelâ zimmeh Oradaki gibi o manada zimmet anlamında kullanılmış olabilir illen şeklinde. Veya illa olarak alırsak mana doğru çıkması için o zaman bu zayid olması gerekir. illem yakın o şartı tekkid ediyor. Ulema'dan bazıları diyor ki biz zuhuratta böyle gördük. Bu İmam Busi rahmetullahi aleyh de zayid olduğunu söylüyordu. O zaman cevap فَقُلْ يَا el kademi şeklinde olur kardeşlerim. Peki şefaat, Resulullah aleyhisselamın şefati Allah'ın inahiyetiyle olacak. Peki Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ama şefaat inkar edenler onlar alıyorlar inkarla alakalı ayetleri kafirlerle alakalı ayetleri müslümanlar için kullanıyorlar. Yani diyorlar ki kulillahi şefaatu cemia. Zümer suresinin 44. ayeti. E şefaat Allah'ındır diyorlar. Elbette Allah'ındır. Allah Azze ve Celle şefaat etme yetkisini Peygamber Aleyhisselam'a verecek. Bunlar o kadar cahiller ki şefaatin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Ne demek şefaat? Talebul hayri minel gayri lil gayri Başkası için başkasından hayrı talep etme. Talebul hayri minel gayri lil gayri. Minel gayr kim? Allah Azze ve Celle. Yani Allah Azze ve Celle'den başkası için hayrı talep ediyor. Allah Azze ve Celle birini cennete sokmak için Resulullah Aleyhisselam'dan haşa müsaade ister mi? O zaman burada hayrı murad eden kim? Peygamberdir, enbiyadır, evliyadır, ulemadır. Onlar talep edecek. Kimden? Allah Teala'dan. Onun için Zümer Suresindeki ayet-i kerime, Kulillahi şefaatü cemii'a bütünüyle şefaat Allah azze ve celle'nin. Yani şefaat yetkisi onda o yetkiyi verecek. Kime verecek? Yawme izil la tenfe'u'ş şefaa'atu illa men izne lehu'r rahmanu ve rodiye lehu kavla. Şefaat izni verecek. Yawme izil la tenfe'u'ş şefaa'atu illa men izne. Şefaat ancak Allah azze ve celle Kime müsaade ettiyse, kime edilmesine müsaade ettiyse onlar şefaat edebilecek, onlar için şefaat edebilecek. Yani Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselam'a şunlar için şefaat edebilirsin müsaadesi verince o zaman Efendimiz Aleyhisselam şefaat edecek. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Şefaat edenlerin şefaati onlara bir fayda vermez. Alıyorlar bu ayeti, e diyorlar ki efendim e baksana şefaat edenlerin şefaati bir fayda vermez. فَمَا şefaatu شَفَاعَةُ peki ohum zamiri kime dönüyor? kafirlere dönüyor. yani kafir olarak ölen birisine şefaat Birisi etse faydası olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani nereden anlıyoruz kafire döndüğünü? E Bakıyoruz Kur'an-ı Hakim'e. Rabbim Müddefir suresinde bu ayetten önce kimden bahsediyor? Kafirlerden. مَاْسَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُوا مِنَا الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُوا مُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِذِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُوا بِيَوْمِ Yani onlar hatta اَتَانَ الْيَقِينَ Ölüm gelene kadar kafir olarak yaşıyorlar kafir olarak ölüyorlar kafire şefaatin bir faydası olmaz yani Kur'an-ı Kerim'de bir tenakuz olmadığına göre bir tarafta Allah Teala şefaatin olacağını anlatıyor. Öte tarafta olmayacağını anlatıyor. Haşa Kur'an'da bir tezat olur mu? Olmaz. Peki nasıl anlayacağız? Şefaat caiz değil. Kim için? Kafir için. Zaten belli ayetler onu söylüyor. Peki şefaat var kim için? Müslümanlar için. Kardeşlerim İmam Buzi Rahmetullahi Aleyh ona işaret ediyor. Rabbim Resulullah Aleyhisselam'ın ahirette şefaatini nail eylesin, dünyada davasına varis eylesin. Haşa hu en yuhrama'r rajî makarimehu ev yurci'al câru minhu gayra muhtarami. Haşa hu Efendimiz aleyhisselam menzehdir en yuhrama'r rajî makarimehu. Yani onun ikramından, onun ikramını uman birisinin mahrum olmasından Resulullah aleyhisselam münezzehtir. Allah Azze ve Celle müsaade buyurunca Efendimiz Aleyhisselam şefaat edecek اَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِي ya da car burada sığınan anlamında ona sığınan birisinin hürmetsiz bir şekilde ondan dönmesinden Resulullah aleyhisselam münezzehtir kim onun sünnetine ittiba eder, onun yolunda yürürse mahşer günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olacak. وَمُنْذُ أَلْزَمُتُ أَفْكَارِ li وَجَدُّهُ لِخَلَاسِ خَيْرًا مُلْتَزِمِ وَمُنْذُ diyor ki o ta evvel zamandan beri Elzemtu efkâri Bütün düşüncelerimi Düşünme melekelerimi Medaihahu Peygamber aleyhisselamın övgülerine Onu anlatan Onu anlatan güzel hakikatlere hep hasrettim Vecettuhu O Peygamber aleyhisselamı buldum ta o övdüğüm andan beri لِخَلَاسِ kurtuluşum için hayra مُلْتَزِمِ Yani kurtuluşa vesile olanların en hayırlısı olarak buldum. Ne zaman ki kalemim Resulullah Aleyhisselam'ı anlatmaya başladı ne zaman lisanım da o vardı o zaman onu insanların onu kurtuluşuma Allah'ın inayetiyle vesile olanların en hayırlısı olarak buldum. İmam Busiri rahmetullahi aleyh burada şuna işaret ediyor kardeşlerim. Kendisine felç geliyor. Yatağa düşüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın aşkıyla kasideyi bürdeyi telif ediyor. Kaside bitince gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında teşrif ediyor. Efendimiz aleyhisselamın huzurunda rüyada İmam Buzili bu kasideyi 160 beytiyle okuyor. Efendimiz aleyhisselatu vesselam mübarek elleriyle onun vücudunu mesediyor. ediyor. İmam Busiri ayağa kalkıyor. Sabah camiye giderken Mısır'da arif zatlar görüyorlar artık yürüyor İmam Hüseyin rahmetullahi aleyh Allah'ın inayet ve lutfuyla diyorlar ki o kasideyi okur musun? Hangi kasideyi diyor? Emin tezekkuri ciranin diye başlayan kasideyi diyorlar. Efendim onu ben yeni kaleme aldım. Nereden biliyorsunuz? Hani akşam Allah Resulü aleyhisselam başucunda ince bir ağaç onun dalı nasıl sallanıyorsa öyle sallanıyor sen de okuyordun işte onun huzurunda okuduğun o şiiri diyorlar onun için bu şiir dillere destan oluyor kardeşlerim Cebeli Tarık'tan Cava adalarına kadar asırlardır alimler arifler kasideyi burdeyi okuyorlar onu şerh ediyorlar anlama anlatma iradesinde Müslümanlar, Müminler İzmir'de Şam diyarının büyük alimi, Allamesi Usame-l hocamız, onunla birlikte Hüseyin Avni hocamın evindeydik, onun icazetine gitmiştik. Hocam dedim, Kaside-i var mı? Hüseyin Avni hocam, tabii maşallah. Cema ulûmel evvelîne vel âhirîn Öncekilerin, sonrakilerin ilimlerini cöm etmiş mektebe hayye yürüyen yaşayan bir kütüphane Allah Teala ona hayırlı ömürler ihsan eylesin. Hemen oradan kaside-i burde'nin şairlerini getirdi. Usame hocam dedi ki: "Babam felç olmuştu. Yatakta sağa sola bile dönemiyor." Dedi ki bana "Evladım kaside-i burde'yi bana okuyun." Okudum belli yerlerini. Ertesi sabah Apartmanda iki dairemiz var. Babam ve validem bir dairede duruyor. Ben yan dairede duruyorum. Babası da büyük alim Abdülkerim el Rifai Hazretleri. Usame Rifai hocamız büyük alim mücahit. Şu an İstanbul'da muhacir oldu. İstanbul'da yaralandı. Esed'in adamları camisinde yaraladılar onu. O halde yaralı İstanbul'a geldi Usami hocamız. Türkiye'ye çok muhabbeti olan bir alimi Rabbani kendileri. Ertesi sabah oldu annem de bizimle beraber kahvaltı ediyoruz. Baktım ki bir ses Zaman sonra dairemizin kapısı al açıldı. Babam yürüyerek geldi soframıza oturdu Allah'ın inayet ve lutuyla Hazreti Meryem'in kerametini anlatıyor Kur'an-ı Kerim, değil mi? Kullema dakhala 'aleyha Zekeriya'l mihraba vecda 'indaha rizqa. "Kâl ya Meryem enna leke hâzâ." "Kâlete ve min 'indillah." Semadan Hazreti Meryem'e sofra indiren Allah azze ve celle. Resulullah Aleyhisselam aşkıyla yazılan bu şiir okununca eğer murad ediyorsa Rabbim elbette şifa vermeye kadirdir. O kerametler kıyamete kadar devam edecek şafi olan odur. Şifayı veren odur. Bunlar hepsi vasıtadır, vesiledir kardeşlerim. Usame hocam dedi ki, babam ayağa kalktı. O sene bizimle hacca geldi sonra vefat etti. Elhamdülillah. İmam bu sev Rhamtullah burada ona işaret ediyor. Vajettuhu le khalasi khaira multazimi. İnşallah Kurtuluşa vesile olanların en hayırlısı olarak bu kasideyi baştan sona kadar kayıtlı bu derslerimiz kardeşlerim bu beyte kadar hepsi kayıtlı. Onları dinleyin. Evinizde bu kaside okunsun. Tabi önce Kur'an-ı Kerim, sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti, İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatı, sonrasında bunlar gelir. O evde bereket, o evde feyiz olur Allah'ın inayetiyle. Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle maddi ve manevi hastalıklarımızı izal eylesin inşallah. Şafi ismiyle Rabbim tecelli buyursun. Kardeşlerim bayrama doğru gidiyoruz. Önümüzde ardımızda bir Ayasofya bayramı var. Önümüzde başka bir bayram var. Büyük bayram, Kurban bayramı ona doğru gidiyoruz. Ama şu an Zilhicce ayının ilk 10 günü içerisindeyiz. Çok büyük günler bu günler. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bu günleri anlatıyor. والفجر وليال عشر Allahazza ve celle fecre yemin ediyor. Sonra 10 geceye yemin ediyor. Fecir Allahu alem dünyanın dönüşüne işaret ediyor. Fecre sabah vaktine uyanmaya işaret ediyor. Bir kevni ayet var. Bütün ayetler bizi uyandırmak için sonra 10 geceye yemin ediyor kainatın sahibi ve fecr ve neden 10 gece hangi gece o 10 gece efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de Ebu Davud'da diğer hadis mecmualarında bu 10 geceyi anlatıyor. Ebu Davud'la Buhari rivayeti arasında fa ile thumma sadece bu kadar bir fark var. Ma min ayyamin efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki Ma <mâ> min ayam al-ıamalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhihı ayam <-eyyâmi> Allah Azze ve Celleye ameli salihin bu günler kadar günler içerisinde bu günler kadar sevimli olduğu faziletli olduğu başka bir gün yok yani günler içerisinde ma min ayyamin el amelu salihu fiha ahabb ila llahi min hadhihi el yani bütün günler içerisinde şu içinde bulunduğumuz 10 gün kadar daha sevimli daha faziletli başka gün yok buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani ayyam el Zilhicce'nin 10 günü Kalu ya Rasulallah Velel cihadu fi sebilillah Kale velel cihadu fî sebilillah Sahabe-i kiram Sordular radıyallahu anhum, Ya Rasulallah Allah yolunda cihad etmek de Bu 10 gün Bu 10 günde yapılan ibadetler kadar O cihad da faziletli değil mi deyince Efendimiz aleyhisselam Kale Buyurdu ki: "Vel-cihadu fi sabilillah. Allah yolunda cihat da bu 10 günde yapılan ibadet kadar faziletli değil. İlla raculun haraca bi nefsihi ve malihi felem yarci' min zalika bi şey'in." Buhari'dekinde "summe lem yarci' min zalika bi şey'in" şeklinde geliyor. "İlla raculun" haraca bi nefsihi ve malihi felem yerci' min zalike şey'in buharide ise felem fa yerinde fıme var ancak hangi mücahidin cihadı bu günlerde yapılan ibadetten üstün birisi malıyla canıyla cihada çıkıyor Allah yolunda mücadele mücadele edecek malı da Allah yolunda harcanıyor canı da Allah yolunda şehadetle son buluyor o ruh o bedenden ayrılıyor sadece bunun ameli üstündür onun dışında umum manada bu 10 günde yapılan ibadetler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah yolunda cihad etmekten bile daha üstün neden kardeşlerim bu 10 günde ibadet etmek çok üstün çok faziletli. Niçin? Nasıl ibadet? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirir, tehlil getirir, hamd ederdi. Yani siz bu 10 günde sürekli Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah ve Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Efendimiz aleyhisselama salat ve selam getiriyorsunuz. Tekbir getiriyorsunuz. Subhanallah diyorsunuz, Elhamdülillah diyorsunuz Abu Hureyre ile Abdullah bin Ömer bu 10 günde pazara giderler, başka hiçbir şey yapmazlar sadece tekbir getirir, tehlil getirirler, bu 10 on günde onu yaparlardı Zilhicce ayının bu ilk 10 gününde Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Hakim'de وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشُرٍ diye yemin ettiği o 10 günde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir gün dünyada bu 10 gün kadar faziletli değil Allah'a daha sevimli değil hiçbir ibadet bu 10 günde yapılan ibadet kadar makbul olmaz daha yüksek ecre sevaba nail olmaz yani oruç tutuyorsunuz bu günlerde, daha çok namaz kılıyorsunuz, gece namazları kılıyorsunuz, tekfirler, tehliller. Peki hocam neden bu 10 gün? Kardeşlerim, çünkü bu ay hac ayı. 9. günü Arafe, Müslümanlar Marifetullah'a eriyorlar, Arafat'ta toplanıyorlar, yüz binler, milyonlar vakfe yapıyorlardı. Şimdi dışarıdan müminler gidemeyecekler. Sonra güneş batınca feyda efalı tüm min arafatin fedikurullaha endel meşaril haram. Güneş batınca bir sel gibi arafattan akacaklar meşaril harama doğru, müzdelifeye doğru feyda efalı tüm min arafatin aktığınızda oradan böyle seller gibi. Allah Azze ve Celle'yi Meş'ar-ı Haram'da zikredin buyuruyor Rabbim. O akışı anlatıyor bize Kur'an-ı Hakim. Müslümanlar haccı o günlerde yaşıyorlar. Zilhicce'nin ilk 10 gününde hacılar ihrama giriyorlar, yollara düşüyorlar. Lebbeyk Allahumme Lebbeyk diyorlar. En son buluşma bayram gününde oluyor. Ama hacca gitmeye gücü yetenler, onlar gidiyorlar. Ya gidemeyenler var, onlar da ruhlarıyla hac ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte Rabbim vel fecri ve leyâlin aşır O on geceye yemin ederek şuna işaret ediyor. Nasıl hacılar hacca gidiyorlar, ihramlar üzerlerinde ''İhramı giymişler, hiç günaha bulaşmıyorlar, eşlerinden bile uzak duruyorlar, onlarla bile beraber olmuyorlar, birlikte olmuyorlar, üzerlerinde ihram var.'' Onlar nasıl o manayı kuşanıyorsa, gücü yetmeyenler, eğer bu ibadetleri yapar, bu on günde, ilk dokuz gününde, bayram hariç oruç tutarlar, namaz kılarlar, gece ibadetleri olur, çarşıda, pazarda, tekbir getirir, Allahu Ekber der, tehlil getirirlerse, onlar da o hacılara yakın bir ecre sevabına nail olacaklar. Haçtaki, o manayı o ruhu kuşanın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu 10 güne Allah Teala büyük ecir verdi o zaman o mükafatı kaçırmayın kardeşlerim şunu düşünün sanki ihramdasınız İhramdasınız tabi ihram giymiyorsunuz ama İhramdaki bir Müslüman Nasıl lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorsa de aynı manayı kuşanmış Buyur Allah'ım buyur Oruçlu halim Zilhicce'deki namazlarım Tekbir ve tehlilimle Bedenimle haccedemedim edemedim Ama ruhumla Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorum Cenab-ı Hak O zilhiccenin ilk 10 günündeki O Ecre, sevaba, nail olmaya hepimizi muvaffak eylesin inşallah kardeşlerim. Bir de kurban kesecekler son bayrama 10 gün kala yani zilhicce ayının 10 gününde bayram sabahına kadar işte 9 gün yapıyor bayramla 10 gün Kurbanı kesene kadar Ummu Seleme radıyallahu anh'a annemizden gelen rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlar tırnaklarını kesmesin, sakalların saçlarını kesmesinler. Hanbeli mezhebine göre vaciptir. Biri kurban kesecekse saçlarını sakallarını zil hiccenin bu dokuz gününde kesmeyecek. Maliki ve Şafii mezhebine göre sünnettir. Hanefi mezhebine göre ise kesebilir, kesmek mekruh değildir. Ama evla olan eğer bu durumu biliyorsa zilhicce ayı gelmeden kurban kesecekler, tırnak temizliğini yaptılar, tıraşlarını yaptılar, bıyıklarını kısattılarsa evla olan onların da Bayrama kadar, bayram sabahı kurban kesilene kadar kurban kesecekler. Ya da adlarına kurban başka yerde kesilecekler. Saç sakal tıraşı olmasınlar, tırnaklarını kesmesinler. Peki neden böyle? Niçin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu? Kardeşlerim, ihramdaki manayı kuşanmaya Efendimiz aleyhisselam bizi davet ediyor. Müslümanlar mikatta hac yapacaklar, ihram giyiyorlar. İhram giyerken önce üzerimizdeki kıyafeti çıkarıyoruz. Ölünce de üzerinizden kıyafeti alacaklar. Sonra ikinci adımda kusur abdesti alıyoruz kadınlar erkeklerde. Peki ölünce elbiseyi üzerimizden alacak, yıkayacaklar bizi. Üçüncü adımda ne yapıyor ihrama giren? İki parça var erkekler, izar ve rida, onu alıyorlar, başka hiçbir kıyafetleri yok üzerinde. Ölen kişiyi yıkadıktan sonra üçüncü adımda ne yapıyorlar? Erkekse üç parça, kadınsa beş parça kefene sarıyorlar, başka hiçbir şey yok. Dünyadan hiçbir şey alıp götüremiyor. İhrama giren dördüncü aşamada ne yapıyor? kıyafetini çıkardı, gusül abdesti aldı, iki parçadan oluşan ihram üzerine aldı kıyafeti, dördüncü aşamada iki rekat ihramdan sonra namaz kılıyor. Peki ölen birisi üzerinden kıyafet çıkarıldı, yıkandı, erkekse üç parça kıyafete sarıldı, dördüncü aşamada üzerine dört tekbirle namaz kılınıyor. İhrama girince sanki ölüyoruz. Mikat'ta bedenlerimizi gömüyoruz. İhram üzerimizdeyken sakalımızı, bıyığımızı koparamayız, kesemeyiz, tırnakları kesemeyiz. Sanki öldük biz. Bedenimizi öldürdük. Gidiyoruz Arafat'a yürüyoruz. Oradan Kâbe-i Muazzama'ya dönecek. Sanki ruhumuz dirilecek, beden ölecek, ruh dirilecek, sonra dirilen ruhumuz mana aleminde bedenimize dönecek Haştan sonra bambaşka bir müslüman olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihramdaki o manayı müslümanlar yaşasınlar kuşansınlar hacca gidenler gitmeyenler ihram ne demek? niçin müslümanlar ihrama girerler ölmeden ölürler onlar Arafat'a yürürken sanki kabirden kalktılar mahşere gidiyorlar o anı yaşarlar Kabe'yi Muazzama'ya oradan Müzdelife'ye sonra Mina'ya oradan Kabe'ye gelişleri huzur ilahiye varışı onlara anlatır işte Zilhicce'nin on gününde bunu yaşasınlar diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesecekler kurban kesene kadar saç sakal tıraşı olmasınlar yani böyle almasınlar tırnakları kesmesinler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ama bunu bilmiyordu tırnaklar çok uzandığı milletin içine çıkamayacak halde ise Hanefi mezhebine göre kesebilir kardeşlerim Cenab-ı Hak bugünlerdeki o manayı yaşamaya hepimizi muvaffak eylesin inşallah Hakiki bayramlara bizi ulaştırsın. Zilhicce ayındaki kurbandaki e, bereketlere Allah Teala ruhlarımızı muhatap kılsın. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde tesir-i halk eylesin. Sonra sizlerde tesir-i halk buyursun inşallah. Estağfurullah ve وَأَتُوبُ اِلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ